Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk, üçümüz birlikte sunuyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Argun, sen de hoş geldin, merhabalar. Telefon numaramızı alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr acik Evet. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını açık radyonun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Turhan Akbaş'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet bugün iki e, konuğumuz olacak telefon bağlantılarıyla ulaşacağız e, ama e, şimdi e, konumuzu bir e, ele alalım. Bugün ne konuşuyoruz hocam? Evet gündemdeki en sıcak konuyu konuşacağız deprem açısından. 21 Temmuz'da meydana gelen Bodrum depremi. Bodrum depremi. Evet. Ee, kamuoyunu çok etkiledi. Ee, malum e, yani çok fazla bir zaman geçmedi ama e, hala e, konuşuluyor. <gülüyor> evet ilginç bir deprem tabii. Ee, neyse ki e, bir can ve mal kaybına yol açmadı ama e, insanlarımızı orada tatil yapan vatandaşlarımızı dostlarımız yabancı, yabancı, yabancı turistleri biraz biraz korkuttu evet. gayet de normal çok küçük bir deprem değil çok büyük bir deprem de değil ee, biraz konuşabiliriz bugün e, <gülüyor> bu konuda iki e, misafirimiz olacak telefonla ba bağlantı bağlantı olacağımız belirttiğiniz gibi birincisi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özer e, daha önce de, geçen yıl sanıyorum veya iki yıl önce burada misafir etmiştik. Etmiştik, eh, evet. Ee, i̇kincisi ise yine, geçen sene sanırım burada yine misafir ettiğimiz e, Deprem İzleme Merkezi, e, Deprem ve Tsunami Bölgesel İzleme Merkezi Müdürü e, Profesör Doktor Ali Pınar, o da evet. Kandilli'deki evet. merkezin müdürü. Evet, bu merkezde Kandilli'de ee, yeni oluşturuldu. Evet, eski merkez biraz daha e, yeniden şey oldu. Başladı. Tuşinami eklendi. Tuşinami eklendi. Biraz kapsamı genişletildi. Kadrosu büyütüldü vesaire. Evet. Efendim bu deprem aslında tabi ben e, sismolog değilim. Jeolog da değilim. Ben biliyorsunuz bilenler biliyor. Üst yapıdaki deprem etkileriyle uğraşan depreme dayanıklı üst yapı tasarımıyla uğraşan bir kişiyim ama tabii <gülüyor> bilgilendi bil, en azından bilgili olduğum bir konu uzmanlı evet. uzman olmamakla birlikte. Bu o, Gökova Körfezi'nde işte İstanköy adasıyla yahut Yunanca adıyla Kos adasıyla Bodrum arasındaki e, Gökova Grabeni adı verilen e, bir bölgede oluyor. Bu Ege bölgesinin e, <gülüyor> tipik özelliği özelliği Şimdi Ege'deki yapı, burası bir kuzey-güney doğrultusunda bir açılma zonudur. Anadolu plakası aşağıdan doğuda, güneyden yukarı doğru basan Arap plakasıyla batıya doğru itiliyor. Böyle bir kama tarzında bir yapısı vardır doğusunun. Batıya doğru itilir ancak... Ege Marmara Marmara'ya, Ege'ye doğru geldikçe o da, aşağı doğru da bir dönüş vardır. Bunun sebebi de e, batıda <gülüyor> Afrika plakası bu Anadolu plakasının işte bu Girt, Rodos civarında biraz daha güneyinde Afrika plakası Anadolu plakasının altına girer. Dolayısıyla Avrupa plakası, özür dilerim Anadolu plakasının alt tarafı şeyin hmm. üzerinde sanki kayıyor gibi olur. Afrika, Afrika, Afrika. plakasının. Dolayısıyla kuzey-güney doğrultusunda bir açılma vardır yani. Bu açılma olunca çökmeler meydana gelir. Anlatabiliyor muyum? Zaten bizim bütün e, Ege boyunca işte Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz havzaları hep birer çöküntü havzalarıdır. Hmm. Buradaki e, Graben olarak, Gök, Gökova Gribeni olarak da adlandırılan şey de bunun gibi bir şey. Burada düşey hareketli bir deprem söz konusu. Yani fay düşey doğrultuda kırılıyor. Ama bu demek değil ki sadece düşey hareket meydana geliyor. Fay dominant olarak düşey kırılmakla beraber diğer doğrultularda da e, hareketler oluyor. Evet. Evet. Ve bir, çok gürültü duyduk diyorlar yani deprem evet. olmadan önce. E, bayağı büyük bir gürültüyle e, kalktık diyorlar. Aslında bütün depremlerde evet. biraz gürültü olur evet. yani. Bu tabii şimdi e, Bodrum'da yaşayanların söyledi ki, e, Bodrum'a çok yakın bir deprem bu yani. 10-15 kilometre ben bahsediyorum. 10 kilometrelik yani, bir şey var. E, Uzaklığı var. Neyin gürültüsü bu hocam? İşte kırılmanın gürültüsü. Yani bu aşağıda muazzam bir kırılma. Azemelerin çökmesi. Tabii ki. ...kırılma sonuçta yani. yani çökme dediğimiz şey... ...sonuçta kırık kırılma bu. <gülüyor> e, şimdi bu... ...şeyin malum işte... ...hem Kandilli hem de AFAD... E, ...bilgiler veriyorlar. Bu büyüklükle ilgili de biraz tartışma oldu... ...basında evet, işte evet. bilmem... ...şeyler birbirine Bir girdi falan. Yani, ama o çok normal. Her a, defasında a, çok abartılıyor. Evet. Evet. Bir de şu var bakın mesela... ...yani Kandilli aslında bunu açık yazıyor. İki türlü bu, bu şeylerin daha doğrusu manyitüt dediğimiz yani büyüklük dediğimizin çeşitli tipleri var. Mesela lokal manyitütü var. S dalgası, S, S manyitütü var. Yani kayma dalgalarına göre hesaplanan. Bir de en çok yani son zamanlarda, son 15-20 içinde en çok kullanılan moment manyitütü denilen bir şey var. Şimdi en çok itibar edilen, en çok güvenilen moment manyitütüdür ama onun da öyle olması lazım. Mehmet manytüdünü Kandilli e, şu anda ilk, ilk başta galiba 7 dedi sonra düzeltti olabilir yani bu, bu tür şeyler Amerikalıların da. Tabii. Yani USGS'in şeyleri e, ilk başta geliyor. açıklananla yani daha, daha sonra açıklanan. Yani, çünkü önce bunları e, aslında bakın bugün o hale geldi. Bilgisayar otomatikman e, şey hmm. atıyor, hesaplıyor bunları ama bir e, sis olarak bunları inceledikten sonra ufak tefek değişiklikler yapabiliyor. Yani yani Amerika'da da böyle. Var. Sonuç olarak Kandili'nin e, bugün zaten açarsanız da görürsünüz e, Kandili raporu var e, orada. Şey, Bodrum depremi raporunda belirtilen moment manyetüdü 6.6'dır. Ama lokal manyetüdü 6.2. Çünkü o başka bir manyetüdü. Ama şimdi onu sadece mesela önce ...lokal manyetüt onda 2'dir de, diye e, şeye, herhalde bunu da uyguladılar... ...çünkü bu laf da dolaştı bir ara. Evet. Doğru. Yani ama ya belirtmeden, hiç sanmıyorum kandilinin bunu belirtmeden şey olduğunu... ...ama bunu alıp haberleştirenler o lokal manyetüt fark lokal fark falan var bilmedikleri orada. için... Hı -hı. ...onun evet. için tabii vermemek lazım belki bu lokal manyetütü şu sunu Ama bu çok normal yani... çünkü USGS de 6.6 olarak veriyor... Ee, ve bu konuda yapılan açıklama da çeşitli evet. e, hangi, yerlerde hangi, bulunan Hangi manyetüt çağırdı. olduğunu belirtmek. Ya, evet. o, o, o zaman onu evet. anlıyor Yani bu mesela moment manyetütü eskiden böyle 20 sene önce falan kullanılmazdı. MS dediğimiz yani kesme dalgaları kayma dalgalarını esas alan şey. E, S dalgası. S dalgasını esas alan şey e, e, manyetüt ölçüsü kullanırdı. Şimdi kullanılmıyor. Çünkü herhalde ...daha genel kabul gördü vesaire. Şimdi ilk birincisi bu. Derinlik konusunda farklılıklar var. Yani mesela... ...o da enteresan bir şey. Onu tam bilemiyorum... ...nedenindedir. Kandilli çok daha... ...sığ bir deprem olarak öngörüyor. 5 kilometre diyor. AFAD sanıyorum... ...18 kilometre civarında diyor. Ee, şey 7 kilometre veriyor. USGS 7 kilometre veriyor. Bilmiyorum evet. evet. Neyse yani bunların hani ben bir polemik diye bunları yapmıyorum ama mertebesi olarak çok küçük bir deprem değil. Sığ mıdır? Ama yani? çok büyük bir deprem değil. Sığ bir deprem. Evet, yani yani sata ama... yakın. Tabii tabii tabii. Hocam şimdi işte bu kırılırken veya çökerken koca bir kitle hareket ediyor tabii. Tabii tabii. Bu derinlik deyince en üst noktası mı hesap ediliyor? Nasıl hesap Yani ediliyor? onun bir şekilde bir merkezi e, Merkezi yani. şey hareket bir ağırlık Evet bir evet gibi. evet. Ee, şimdi e, birazdan e, Ali Pınar'a bağlanacağız dedik. Ali Pınar e, yani önce Haluk Özen. Önce bağlanacağız. ona bağlanacağız ama e, şunu söylemek istiyorum. E, bunu e, daha sonra da biraz konuşabiliriz. E, Ali Pınarla görüştüğümüze de bu detaya girebiliriz. E, Kandilli'nin e, biraz bir rastlantı eseri olarak. Bodrum Yar Yarımadası'nda faaliyette bulunan ve 2015'te tesis edilmiş bir deprem ölçüm ağı var. 2015, Mayıs 2015'te önce. yerleştirilmiş evet. beş tane kuvvetli yer hareketi aleti var. ivme ölçerler. Ve bu beş alet de çok güzel bir biçimde son depremde çalışmış. Bunların bilgileri elimizde var arkadaşlar bunları bir kurum içi rapor olarak iki gün önce iki üç gün önce bize Yayın, dağıttılar. Evet. Ee, ve buradan depremle ilgili tabii çok daha detaylı hem de çok detaylı bilgiler alabiliyoruz. Bu deprem büyük bir deprem değil. Ee, yani bizi, bizi mühendis olarak çünkü ivmeler ilgilendirir. Yani büyüklükler evet önemli ama büyüklüklerle yani bu manyetüt dediğimiz şeyle depremde meydana gelen yer ivmeleri arasında birebir bir ilişki her zaman kurulamaz. Bazen çok büyük manyetütü olan depremlerde çok büyük olmayan ivmelere de rastladığımız olmuştur. Mesela Şili depremi, mesela Japonya'daki Tohoku depremi vesaire ee, Burada da altı yani çok çok küçük bir deprem değil, değil tabii manyetütü olarak ama şeylere bakınca çok büyük şeyler görmüyoruz. Yani 5 tane bu beş tane birazdan daha detaylı bakarız. Hepsinin ortalamasına bakarsak yani yatay bileşenler, düşey tabii burada düşey bileşenler de var ama çok yüksek değil. Yani düşey bir hareket olmasına rağmen e, düşey bileşenlerin ivmesi, e, yer çekimi ivmesinin yüzde onun mertebesinde. Evet, veya yani daha bir az. depremi e, tanımlayan e, yegane e, unsur büyüklük değil. Değil. Değil. Evet. değil kesinlikle. E, ...yatay bileşenler... ...bu aletlerimiz bizim... ...üç doğrultuda kayıt yapar aynı anda... ...doğu, batı, kuzey, güney ve düşey... ...olmak evet. üzere... E, ...düşeyi söyledim... E, ...doğu, batı ve... E, ...kuzey, güney doğrultularında da... ...ortalama 015 ...yani yer çekimi ivmesinin... Iz, iz, ...yüzde 15'i ile yüzde 20'si arasında... ...hatta bazılarını biraz daha düşük... ...yüzde 13'ü civarında vesaire... ...inmeler var... Bunlar çok büyük inmeler değil. Yani e, bu yapılar, e, birazdan ona da geliriz. E, Bodrum'daki 2-3 katlı e, yapılar çok spekülasyon yapılıyor bu yakınlarda. İyidir, kötüdür vesaire. Yani kötü bile olsa bu inmelerle o yapılarda bir şey olması zaten pek mümkün bekleniyor. değil. Evet. Bu depremin en önemli ve biraz da oyunda yankı uyandıran yanı küçük bir tsunamiye ...sebebiyet vermiş olması. Yani ilginç tabii. E, de çok spekülasyon yapılan konulardan biri. Mesela İstanbul'da da Tsunami olur mu, olmaz mı işte filan gibi çok laflar ediliyor. Aslında Tsunami bu düşey hareketli depremlerde, yani bunlara normal faylanma diyoruz. Normal fayların kırıldığı depremlerde olan bir şeydir. Yani düşey bileşeni hakim olan depremlerde... Yani doğrultu atımlı dediğimiz yatay hareketin hakim olduğu depremlerde şey olmaz zaten, tsunami olmaz. Yani bu ani düşey hareketin yarattığı bir su dalgası çünkü. Denizdeki i̇şte çökmelerin evet, evet. yarattığı. Burada da bu var. Yani tabii bu özellikle yani bu demin söylediğim dalma batmaz onu bu şeyin yani Kuzey pardon Afrika plakasının, Anadolu plakasının altına girdiği çizgiler, hatlar boyunca bunlar işte Girit'in güneyinde böyle Yunan Yayı mı? Yunan Yayı derler. Hı. Evet. Helenik Ark derler. Hatta Helenik Ark'ın bir ucu bizim Fethiye'ye kadar gider. Hı. Yani Fethiye depremi 57 hatırlarsınız. Hatırlar. İşte aynı sistemde oluşan depremlerden biridir. bu Burası dolayısıyla yani aynı mekanizmanın içinde olan bir yer Bodrum'da. Burada e, tsunami olması beklenebilen bir şey. Bu konunun uzmanları zaten bunu e, belirtmişlerdir. Ancak hani çok büyük bir e, etki yarattığı söylenemez. İşte bununla ilgili kandilli bir takım ölçüler yaptı. Bu ölçüler biraz e, işte küçüktür, büyüktür gibi basında e, spekülasyon yapıldı gene. Onun için e, bugün birazdan bağlanacağımız ee, Haluk Özener arkadaşımız, enstitü müdürümüz herhalde bize bu konuda daha e, net bilgiler, bilgiler, bilgiler verecekler. İsterseniz şimdi evet. bağlanalım. Bağlanalım evet. Haluk Hoca'ya, Haluk Özener Hoca'ya. Evet, ee, bir de tabii önemli olan birkaç nokta daha var hocam. Evet. Okan Tüysüz hocamız da bazı açıklamalar yapmış evet. ve diyor ki Bodrum depreminde çok hasar görmedik ama bunun nedeni aslında hazırlıklı olmamızdan çok depremin beklenenin çok altında gerçekleşmesidir. Evet, diyor. Yani. evet sizin söylediklerinizle de, değil, de evet. birleşiyor ee, ama tabii beklenenin çok altında e, diye özel not düşmesi e, demek ki ...daha büyük ve daha etkili... ...depremlerin de... ...olabileceği de, ...ihtimalini de e, açıyor... Evet. E, ...ve e, söylediği enteresan... ...şeylerden birisi de... ...mesela benim ondan haberim yoktu... E, ...hastanede hasar oluşmuş... Ee, ve e, özellikle bunu belirtmesinin sebebi de yani bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını yani, Hastanede benim için... duyduğum asma da çatlak evet, olmuş, çok... evet. sıva çatlakları olabilir. Bakın bu hastaneler Aynen. tabii insanlar korkuyorlar. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. 1996'da Dinar depremi olduğunda biz ertesi gün gittik oraya baktık ki neyse hava güzeldi. Yani Eylül ayı falan olmasına rağmen eee sokak şeyde bahçede bütün yataklar bahçeye çıkarılmış. Ben ilk iş hastaneyi gezdim. Ee, hatta işte elektrikler filan yanmıyordu falan. Çok detaylı arkadaşlarla birlikte baktık. İstisnasız neredeyse hepsi sıva çatlağıydı. Vardı çatlaklar. Sıva çatlakları yani o deprem küçük bir deprem değil. Baktık hiçbir yerde önemli şeylerde Struktürel bir şey. bir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Gittim ondan sonra başhekime dedim efendim girebilirsiniz. Girebilirsiniz yani bunda şey yok hani temizleyin burayı sıvalar dökülmüş falan filan ama bunda bir hayati bir şey yok. Hmm. Efendim imkan yok ben çalıştıramam personelimi çalıştıramam. <gülüyor> ne doktorum ne hemşirem korkudan girmiyorlar diyor. Hmm. Önce onlar girmiyor diyor. Peki dedik ne yapalım yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yazık aslında tabii. Neyse ki hava çok kötü değildi orada dedi. Burada da aynı şey olmuş. Yine hasta, hani, hastaları bahçeye çıkarmışlar. Evet, Acil dekileri yani, galiba. Bir, bir şey yok aradık. Haluk yani. hocamız altta. Evet. Hocam merhabalar. Merhabalar efendim nasılsınız? Sağolunuz hocam çok çok teşekkürler. Ee, Nuray hocayla birlikteyiz. Aynı zamanda Argun Yum arkadaşımız da var. Evet. Nizel. Merhaba Haluk Bey. Merhabalar hocam nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun, bu, yok, bu yakınlarda sizi arayan soran çok oluyor herhalde. E, evet hocam özel günlerde hatırlanıyoruz. <gülüyor> Eski hatırlanmasak e, yani hatırlatacak, hatırlatacak bizi hatırlatacak olay olmasa evet. et, herkes bilinçli olsa da e, sadece bu günlerde e, yaşamasak. Doğru. Evet. E, biz bugünkü programımızı e, güncelliği nedeniyle Bodrum depremine ayırdık. Evet. Depremi. E, çünkü hala kamuoyunda hem konuşuluyor hem de bazı spekülasyonlar yapılıyor. E, bu depremle ilgili olarak işte bizim deprem sizinle bağlanana kadar ben bizim deprem mühendisliği bölümünün e, kurduğu beş tane alet vardı. Onunla ilgili Erdal Bey'in hazırladığı raporu esas alarak bazı açıklamalarda bulundum. Çünkü bunlar önemli sayısal raporlar ve e, gerçekten bütün... Bodrum yarısı, Yarımadası'nı kapsayan beş tane alet gayet güzel bir dağılımla yerleştirilmiş. Ee, buradan çıkardığımız sonuçlar, yani bu deprem çok çok da büyük bir deprem değil. Ne, ne açıdan? Yer ivmeleri açısından. Düşey, bir, yani düşey faylanma olmasına rağmen yani bir normal fay şeyi olmasına rağmen, e, tabii yatay bileşenleri de var. Hatta onlar daha da önemli düşey inmelere göre. Ama düşey ivmelerde 0-15-0-20 Yerçekimi ivmesinin %15-20'si civarında ortalama dolaşıyor. Bu çok büyük bir değer değil. Dolayısıyla ucuz atlatılmış depremin de çok çok büyük olmaması nedeniyle diye ben düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, hocam biraz önce de ifade ettiğiniz gibi aslında şey... Bizim Kandilli'nin en son verilerine göre 6.6 evet. e, aletsel ne bir deprem. E, İstanköy Adası ile Bodrum arasında olan bir deprem. Dediğim gibi depremin Türk tarafına etkisi çok minim, minimum seviyede oldu. Biraz önce dediğiniz olan ilme değerlerinden de bunu Evet. Onun dışında bizim bu bölgede daha önceden kurulmuş olan nasıl deprem mühendisliğinin istasyonları olduğu gibi jeolojik olarak da bizim o bölgede çalışan arkadaşlarımızın kurmuş oldukları bazı istasyonlar vardı. Jeolojik hmm. olarak hareketlere de baktığımız zaman orada böyle 15 santimlere varan yer değiştirmeler gözlemliyoruz. Evet. Ama sizin de dediğiniz gibi yani depremin şeyi altınokta bir depremin ee, büyüklüğüne göre etkisi bizim tarafta gayet e, şey hafif. Ee, gerçekten... yani yer deplasmanları da şey yani maksimum yer deplasmanları da birkaç santim mertebesinde yani 3 4 santim... 5 santim en fazla yani öyle çok şey bu e, deprem yönsü şey e, deplasmanlar yani daha fazla... bodrumda bizim test ettiğimiz yatay hareketler var. Hmm. Yani 15 santime varan hareketler var bizim. Eee eklem aslında hmm. koşum hareketleri, eklem ana hareketleri. Evet. E, öyle tespit ettik. Şu anda da o üzerine çalışıyoruz. Ben sonuçları elde edince yine de... eee Tabii bilin bu yani, benim benim, yani, benim yani, burada rapordan gördüklerim. Entegrasyonla elde edilen ya yani ivme kaydından elde edilen deplasmanlar. Anladım. Belki Benim bahsettiğim evet. hocam direkt eee olan hareketlerden Evet. Bahsediyor. Belki rijit hareketleri de içeren başka şeyler olabilir. Evet. Evet. Evet. evet. Şimdi evet sonuç olarak vardığımız şey bu. Yani ben arkadaşlarla da daha önce sohbet olarak da konuşuyorduk. Ee, depremin büyüklüğüyle bu ivmeler arasında her zaman birebir bir ilişki olmayabiliyor. Yani 6-10'da altı büyüklüğünde bir depremde daha büyük ivmeler de olabilirdi. Ama ölçülen şeyler ki bunlar artık objektif e, ölçülen büyüklükler e, bu ivmelerin çok da büyük olmadığını hani Korkulduğu kadar büyük bir sarsıntı olmadığını hmm. gösteriyor. Tabii çok da küçük bir şey değil. İnsanlar korkmuşlar titreşimlerden. E gayet acaba hocam yani. şeyden de mi? Direkt benim uzmanlık adamım değil ama bu payın doğrultusuyla hareket doğrultusuna ilk olmasının Gold Group'un ee, acaba iğne değerlerinde bir ee, aşağı gelmesine bir etkisi olur mu? Vallahi bilmiyorum. Onu da bir, bir, bir şey söyleyemeyeceğim. Herhalde bunu şey... Sporak arkadaşlar benden daha yetkili olarak. Evet. Herhalde şimdi bu elimizdeki bu veriler ve diğer başka veriler de var. Arkadaşlar bu aftershokları da detaylı olarak inceliyorlar. Şu anda Ali Pınar ve ekibi Bodrum'dalar sanıyorum. Karaburun'dan evet, Bodrum'a yani, geçeceklerdi. E, şey, e, evet şey nasıl diyeyim? Geçici aftershokları gözlemlemek için evet. istasyonlar kurma tücari araziler, apartatlar evet. araziye çıktılar. Evet ...şu anda o çalışmayı Yani ...tabii bu, bu, bu artık... ...eskiden bu olanaklar yoktu... ...şimdi yani depremlerin aletsel... ...kayıtları çok yaygın bir biçimde... ...olduğu için bir süre üstünde çalıştıktan sonra... ...bu verilerin tabii çok daha sağlıklı... ...sonuçlara... ...varabileceğimizi düşünüyoruz... E, ...Haluk Bey... ...ben bir de biraz... ...kamuoyunda spekülasyon... ...konusu yapılan bu tsunami... ...olayına değinelim istiyorum... Evet. Ee, şimdi işte herkesin söylediği e, işte Kandilli e, 10 santim tsunami dalgası ölçtü ama işte 10 santimle bir şey olur mu yoksa işte bir sürü tekne işte devrildi Taşındı, battı daha arabalar. arabalar biraz sürüklendi vesaire böyle bir takım söylentiler dolaşıyor. Dedik ki en yetkili kişi müdürümüzdür <gülüyor> bu konuda bizi aydınlatır diye size, size bu konuyu ee, Sa soruyorum. Sağ olun hocam. Fırsat verdiğiniz için ben de teşekkür evet. ederim. Aslında bu e, detlemin ertesi günü biz bir e, kurumsal değişim direktörünüzün ile bir basın açıklaması yaptık. Aslında orada yaklaşık 13 dakika süren bir toplantıydı bu. Evet. Bu konulara değindik ama e, sanırım ya tam iyi anlatamadık ya da tam anlaşılamadı diyeyim. Evet. E, öncelikle bir hususu daha belirtmek istiyorum biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi Kandiller İnfans ve Dekorlama Araştırma Enstitüsü UNESCO, UNESCO nezdindeki e, hükümetler arası Oksijenografi Komisyonu tarafından akredite edilen e, tuzluluk servis sağlayıcısı bir merkez Doğu Akdeniz evet. bölgesi için değil mi? Efendim hocam Doğu Akdeniz bölgesi için sanıyorum. Hocam değil mi? sadece Doğu Akdeniz değil. değil Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz evet. ve bağlantılı tüm denizler için. Hı. Yani dolayısıyla bu bizim ...coğrafyamızdaki tüm karasularınla ilgili bir tsunami e, beklentisi, büyük bir depremden sonra tsunami beklentisi olduğu takdirde e, Kandil'de bu uyarı mesajını bu bölgeye... Yetkili şey, olarak veriyor, evet. Dolayısıyla biz akredite olmuş bu konudaki evet. e, bir kurumuz, yani Türkiye'de akredite, biz akrediteyiz diye. Evet. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki istasyonlar kuruyoruz. Mariyograf istasyonları var. Bunların bir kısmı, büyük çoğunluğu şu anda harita Genel Komutanlığı'nın kurmuş olduğu deniz seviyesi ölçüm istasyonları. Evet. Biz bu istasyonları yaklaşık 4-5 sene önce modernizasyonuna katkıda bulunduk. Dolayısıyla bu istasyonlar şu anda verileri herkese de açık istasyonlar. Yani mariyograf istasyonları ne demek? Deniz suyu seviyesini ölçen deniz suyu seviyesindeki değişimleri ölçen istasyonlar. Evet. Ee, bu 6.6 depremden sonra e, Bodrum'da Bodrum limanında konuşlanmış olan mareografi stasyondaki verilere baktığımıza alacağım e, 10 ila 13 santim arasında bir su seviyesindeki değişimden bahsediyoruz. Evet. Fakat e, şimdi bunu bir kenara koyalım deniz seviyesindeki değişim. Evet. E, i̇kincisi 6.6 lik bir depremden sonra. Bu özellikteki bir fayda düşey yatımın 30-40 santim olması bekleniyor. Evet. Dolayısıyla e, bu konuda e, doktora yapmış bir arkadaşımız da var. Doktor Hoca Necmoğlu. Siz de tanıyorsunuz. Evet. Evet. Onun da doktora yaparken 2014 yılındaki çalışmalarında da vardı. 35 santimlik 40 santimlik bir tsunami dalgası senaryo depremine göre bekleniyordu. Aslında bu depremden sonra da bizim teslim göre 30-40 santim bir düşe atım oluyor ve 30-40 santim yüksekliğinde dalga üretiyor. Evet. Bu bizim hocam yani e, deniz seviyesindeki fark bizim marahedraf istasyonu Bodrum limanın içinde olduğu için evet. tam olarak bu e, düşey e, atımı yansıtamıyor. Evet. Bunu ise ne yapılabilir? Çok daha iyi bir yere e, kıyılara liman içine değil kıyılara e, marahedraf istasyonları Kurarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir. Bizim ama yani sonuç olarak bu bu olay e, istasyonun lokasyonu ile ilgili bir konu diyorsunuz. Hocam şöyle yani su seviyesindeki değişim evet. tabii ki e, gözlem lokasyonun limanın içinde bir bölgede olmasından kaynaklanıyor. Evet. Ama bizim yaptığımız açıklama biz basın toplantısına şu açıklamayı yaptık. Maragraf istasyondaki değişim 10-13 santim civarında olmakla birlikte bu depreme zaten hocam yani bunu senaryo deprem olarak çok önceden çalışmıştık ve 6.6 bildiğindeki bir depremin e, Ege Denizi'nde Akdeniz'de yaklaşık 30-40 santimlik bir düşe atıma sebep olacağı ve tsunami dalgası oluşturacağı ile ilgili bir e, öngörümüz bildiğimiz vardı. Bunu biz e, toplantıda evet. e, basın mensupları ile de e, vatandaşlarla paylaştık. Dolayısıyla evet. şeyi de işaret ettik özellikle bu 30-40 cm'lik bir tusnami daldırsın neticesinde e, kıyıdan da saha gözlemlerimiz var. Saha gözlemleri yapıldı. 10 metre ile 100 metre içerisine kadar kıyının bir ne oluştu. Yani evet. Bu evet. adı bunun arası hocam teknik olarak bilimsel olarak tsunami evet. ama şöyle bazen şey oluyor vatandaşlarımız hani bu bu tsunami mi acaba değil bu tsunami hocam bu teknik olarak tsunami bilimsel evet evet bu küçük küçük ama bir tsunami <gülüyor> yani sonuç olarak hocam bu evet. tsunami bizim tabi e, şeylerde e, diyebilirim Japonya açıklarında olan işte şey, on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bir tsunami ile karıştırmamak lazım orada olan depremler derin denizlerde olan, okyanuslarda olan ve sekizlik depremler sekiz buçuk depremlerden bahsediyorum. De, orada oluşan dalga yükseklikleri ve e, şeyler e, enerjinin dağılımı ve e, kıyıdan içeriye e, dalganın girişi ve e, akıntı hızıyla bu, bunu mukayese etilmek lazım. Doğru. Evet. Küçük bir tsunami yaşadık. Aslında o da iyi oldu. Yani Ne biçim yine de önemli bir e, olay olduğu çok az hasar Tecrübe meydana edin. gelse bile bir uyarı bizim için. E, bu, bu bölgelerimizde yani düşey e, hareketin e, söz konusu olacağı, normal fayranmanın olduğu bu, bu bölgelerde e, yalnız burada değil, bu civardaki e, yerlerde de ileride bu tür tsunamilere hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda en az en azından bir uyarı olduğunu düşünüyoruz. Evet. evet. Öyle hep söylüyoruz zaten. Tarih tecrübeden ibarettir. Tarihsel kayıtlara baktığınız zaman da bu bölgelerde yani bunlarla ilgili çok yapılmış bilimsel çalışma var, kitaplar var. Evet. E, tarihçilerin yazdığı notlar var. Bu bölgelerde tsunami yani deprem büyük depremlerden sonra tsunamiler oluşmuş. Her zaman. Bundan sonraki evet. süreçte de oluşacaktır. Ama burada tekrar tekrar söylemek istiyorum. Ee, oluşacak tsunami depremin büyüklüğüyle bir akım miktarıyla e, ilişkili olduğu için yani e, biz kıyılarımız için yani özellikle herkesin konuştuğu özellikle Marmara özelinde konuşursak hani evet. Marmara'da olacak tsunami de e, fayın özelliğinden dolayı e, doğrultu akımlı bir fay olduğu için Orada oluşacak tsunamiler ancak deniz tabanından ulaşılabilir oluşabilecek bir e, heyelan. Evet, onlar klasik şey değil yani klasik tsunami değil, fay hareketinin yarattığı bir şey değil ama e, çok dik şeylerimiz var, o, yamaçlarımız var. E, onların e, yamaç göçmeleri heyelanları ile denizaltı heyelanları. Evet. Ben onlara tsunami demek istemiyorum yani olayı iyi tanımlamak bakımından tsunami çünkü klasik olarak düşey hareketle meydana gelen bir şey. Öbürü başka nedenle ama benzer bir tabii su hareketi meydana getiriyor ama ona belki tsunami deyince yanıltıyoruz yani insanlar Marmara'da da aynı manada bir tsunami olacağı izlenimine kapılabilirler. Yani Marmara'da bir evet. şey atım olmayacağı için direkt evet, fay özelliğinden evet. dolayı. Ee, bu Ege'de karşılaşan bir manzara e, olmayacaktır. Evet, evet. Hocam bir bilgiyi tekrarlamakta fayda görüyorum. Ee, sizin Bodrum Limanı'nda bir tsunami ölçüm merkeziniz var. Ee, deniz seviyesi e, ölçüm istasyonu var. Genel Tüksan evet. tarafından kurulmuş olan ve verileri yani, protokol kapsamında bizlerle paylaşan ve, ve bu kapsamda bizim e, IOC nezdindeki akreditasyonumuz bünyesinde uyarı mesajı vermiş olduğumuz bir istasyonumuz var. Sadece orada değil. Farklı lokasyonlarda da bizim Ege'de e, e, metre deneyebilir ama aslında marayografik istasyonları var. Evet. Oradaki, işte oradaki başka GPS'ler, sismometrelerle falan bir kombine bir sistem sayesinde bu Tsunami uyarı mesajından biz yayınlıyoruz. Evet. Yani e, bu tespiti de yapan 13 santimlik e, Tsunami tespitini yapan e, merkezde Bana burası de iyi, değil mi? De evet. E, bunun en önemli tarafı da tabii ki denizin biraz önce de belirttiğiniz gibi kıyıdan içeriye 100 metre kadar e, girmiş olması ki onun da e, yarattığı hasarları e, hepimiz televizyonlarda, kanallarda izledik. Evet. Evet yani e, turistik bir bölgede ki güneşlenme alanındaki şezlongların denizden ertesi gün topladılar. Dolayısıyla bazı yorumcular veya e, öğretim üyelerinin e, söylediği gibi belki bu gece 1.30 yerine, 1.31 yerine gündüz saati, öğlen saati olsaydı e, daha çok paniğe e, sebep olacağını veya yaralanmalara, evet. e, belki boğulmalara sebep olabilirdi diyeyim. Evet. Çünkü gece boş bir zamanda. Doğru, o, o da bir şans. Evet. Deprem evet. Şey, dalgalarla gündüz kileşin kalabalık olduğu bir anda gelecek... Algıların Farklı e, sonuç içi, ki çok farklı olacaktır. Evet. evet. Aa, çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız ve e, bu bilgileri verdiğiniz için Haluk Bey sağ olun. Sağ olunu söyleyeyim çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum bu insan için. İyi günler. İyi günler İyi. hocam. İyi günler, sağ, sağ olun. olun. Evet efendim. Telefon hattımızda Profesör Doktor Haluk Özener vardı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. The murmur of a morning breeze up there The rattle of the milkman on the stair Sure, that's music Mighty fine music The singing of a sparrow in the sky The perking of a coffee right nearby There's my favorite man Any anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing. Açık Radyodasınız. 94.9'da programımıza devam ediyoruz Altın Saatler programına. Telefon attığımızda Profesör Doktor Ali Pınar hocamız. Hocam merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Sağlıınız çok teşekkürler. Hoca hocayla birlikteyiz. Merhaba Ali o nasılsın? Merhaba Muray hocam. Yollarda mısınız yoksa geldiniz mi Bodrum'a? Evet şu an e Karaburun'da deprem istasyonu yanındayız. Biraz sonra, evet, evet Buradaki evet. cihazı alıp Bodrum'a götüreceğiz. Evet. O da çalıştıracağız birkaç haftada. Evet. Ee, biz de bugünkü programımızı e, Ali e, Bodrum depremine ayırdık. Ee, biraz önce evet. Enstitü Müdürü Haluk Özener Bey ile görüştük. Hem bu depremle ilgili olarak hem de tsunami konusunu içerecek şekilde e, bilgiler aldık. Evet. Ee, senin görüşlerini de Alıp e, dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Sen evet. bu depremi nasıl değerlendiriyorsun? Büyüklüğü bakımından e, aletsel e, veriler de elimizde. E, senin evet. geçen gün e-mailini e okudum. Çok güzel bir imkan ya yakaladık diye. Hatta bir balık yakaladık evet. <gülüyor> evet. diyordun. Yani, şey için de. yani bu verilerin şey olması, elimizde olması bilim adamlarını heyecanlandırıyor tabii. Evet. E, sen e, nasıl bakıyorsun Ali? Sen de depremden sonra görüşememiştim. Burada şimdi. Evet, e, Dediğiniz evet, e, evet. gibi e, deprem mühendisliği Anadolu'nun dalında bir arkadaşların e, depremden işte birkaç ay önce o bölgede 5 tane ivme istasyonu kurmuşlardı. Evet. Ve e, bu depremde neredeyse bu 5 istasyondan oluşan deprem şebekesinin tam ortasına dengesi. Evet, evet. Gerçekten büyük bir şans. O yüzden yani çok iyi bir balık yakaladı arkadaşlar diye <gülüyor> evet. söylemiştim de çok doğru bir e, düşünce bence. Doğru. E, aslında şey enteresan bir deprem bence birçok açıdan e, gerek sismolojik açıdan gerekse deprem hansı açısından bence oldukça e, ilginç bir deprem. Yani onu ilginç kılan noktalardan biri de e, bu deprem hansı e, bölümdeki arkadaşların kurduğu 25 istasyonlardan da gördüğümüz kadarıyla... Ee, en büyük yeme değerleri neredeyse 300 milici civarında. O bir tanesinde yani, ama o şey yani o, o biraz benim dikkatimi çekti. Yalı Çiftlik istasyonunda Kuzey-Güney doğrultusunda e, yerçekim yemesinin %30'ına yakın bir şey var ama diğerlerinde yok. O doğuda o şey o istasyon acaba doğuda olması e yani e bir direktivite e etkisi e falan e filan gibi bir şey. Gibi şey enteresan bir durum ve bu zemin büyütmesi açısından belki de zemin büyütmesi var orada onu bilemiyoruz. Evet. E, o o konuda eee yani açısından bence ilgi çekici bir nokta evet. çünkü e, biz hatırladığımız kadarıyla e, 1999 İzmir depreminde de e, yaklaşık bu değerler e, kaydedilmişti ki birinde büyüklük 7,5 bunda ise altın Ama şimdi o bakın ben biraz önce burada bu eee biraz bahsettim. Bu özellikle bu yalı çiftlik biraz e, diğerlerinden ayrıldığı yerlerinden ayrıldığı için pek belirtmedim. Diğerlerine bakarsanız %15'te %20 yer çekimi ivmesi arasında değişiyor yataylar, onlar, onlar da çok büyük değerler değil yani hani bu şeye göre. Ama bu yalı çiftlik ona tabii bakmak lazım yani ben de henüz diğer arkadaşlarla da görüşmedim kendimde değerlendirecek vaktim olmadı. Evet. Peki hocam yani e, şimdi depemanslı için ben de bir soru sorayım. Evet. E, şimdi e, altı mutlaka olmasına karşın e, yani Bodrum'da bu yapılaşmaya aslında çok ciddi bir hasar gelmedi değil mi? E, bu, bu ivmeler, bu ivmelerle yani şey olmayabilir, çünkü iki katlı, iki üç katlı yapılar bunlar, basit yapılar, genellikle de hafif yapılar, yani işte balkonu, şusu, busu, vesaire, evet. e, zemin yani, durumu da yani genellikle biliyoruz şey. ki Bodrum Yarımadası'nda özel durumlar yoksa tabii, e, zemin iyidir yani e, evet. genel olarak. Herhalde ben ona bağlıyorum. Yani bu bu ilmeler, bu pik ilmeler öyle aşırı büyük aşırı büyük deprem hasar yaratacak ilmeler değil. Anlıyorum. Ay şimdi 5.3 depremi vardı Ayvacık'ta e, Şubat ayındaydı hmm, işte, 2017'de. Hmm. Orada e, orada da e, aslında e, yamaçta birçok mesela. Köy... Oradaki binalar da çok e, yüksek binalar değil ama. E, tabii karşılaştırdığımız zaman biri 5.3 biri 6.6 evet. ama 5.3'ün yaptığı tahribat çok daha büyüktü. Olabiliyor. O yüzden Olabiliyor. Şey yani yani bu manyetüt, manyetütle evet. ivmeler arasında her zaman birebir bir, bir korelasyon olmuyor şey. Yani evet. e, artı tabii hasarı etkileyen pek çok faktör var. Yani şimdi biz e, belki de bu, bu güzel bir case study olabilir. Yani Bodrum'daki Mühendislerin Bodrum'a gidip biraz orada daha yakından incelemeleri, oradaki e, binaları alıp bu deprem etkisi altında analitik olarak çözüp sonuçlarına bakmaları gerekir. Aslında hani fotoğrafı evet. da bir balık bunun yani <gülüyor> deprem evet, evet. yani evet, yapı ya. mühendisleri için de bir balık bu data yani çok güzel bence aslında. Eminim o, ki, da eminim da ki da genç da araştırıcılar da. bu konuda bir şeyler yapacaklardır yani yapma evet. değer. Evet bence evet. de. Evet. Aslında e, bu e, şimdi kuvvetli yer hareketi dediğimiz bir de zayıf yer hareketi iki tane farklı evet. e, deprem kayıt çeşitleri var. İşte kuvvetli yer hareketi deprem mühendisliği açısından önemli. Zayıf yer hareketi sifonoloji açısından önemli. Evet. E, Bunları ikisini karşılaştırdığımız zaman aslında ortak yönleri e, bence şu şekilde e, söylenebilir. E, ilme kayıtlarında da ee, sanki bu deprem e, birden fazla şokla meydana gelmiş hmm. e, olduğunu söyleyebiliriz yani o da çok net bir şekilde o, o çok güzel görülüyor özellikle bazı istasyonlarda hakikaten yani 35. saniyeden sonra bir ikinci şok daha var. Evet evet, evet. o da e, o da neredeyse 6'ya yakın bir büyüklük o da büyük bir, evet önemli bir ee, genlik, genlik gözlemlenmiş evet, Ya Onun dışında aslında depremin, e, deprem başladıktan birkaç saniye, belki 5-6 saniye sonra da yani kuvvetli yarı hareketinin hala devam ettiği anda da e, bir şok var gibi. Yani toplamda bu deprem sanki 3 tane peş peşe hmm. oluşan şok var. E, i̇lk iki tanesi iç içe girmiş. E, i̇ç içe girmiş, bir evet. Tane... Ama görünüyor, kayıtlardan görünüyor, haklısın, evet. Evet. evet. Ama o sizin dediğiniz işte 35. saniyede o çok belirgin. Evet. Çok daha var. O çok net bir şekilde. <gülüyor> çok belirgin o evet. Evet. E, görünüyor. Yani demek ki ya o bölgede e, çok sayıda fay var yani. Farklı tek bir fay değil. Bu fayların işte kırılmaya başladığı zaman bunlar evet. e, peş peşe birbirine birbirini e, etkileyerek e, şey yapıyor. E, yani 3 evet. tane farklı kırılma söz konusu. E, tabii aynı zamanda e, şey de var. Mesela aynı fay düzlemi üzerinde ee, işte yama dediğimiz mesela 3 tane farklı asperti evet. kırılmış olabilir. Tabii bunlar e, kesin olarak şey söylemek için e, veriye ve zamana ihtiyaçlar. Yani ayrıntılı bir şekilde kaydedilen verileri e, analiz etmemiz lazım. ki Bizim de şimdi Bodrum'a gidip birkaç cihaz daha konumuzun da Serego daha yakından gözlem yapıp e, bu e, kırılan fay veya kırılan fay düzleminin çok daha farklı özellikleri nelerdir diye görmek istiyoruz, bakmak istiyoruz. Tabii bu elde edeceğimiz veriler tabii en az birkaç ay, yani bir ay yakın veri toplamız lazım ki, ondan sonra analiz yapıp sonuçları görüp daha net yani veriye dayalı evet, daha fazla değerlendirebiliriz. Evet. Ali şimdi beş tane orada istasyon var. Siz kaç tane kuruyorsunuz? Siz de ilave istasyonlar mı? Yani şimdi biz özellikle e, Yarım Yarımadası'na iki tane daha kurmak istiyoruz. Yani hala hmm. Datsya'da Yarımadası'na istasyonumuz var. Fakat bunun biraz daha zenginleştirip Deprem kaynağını biraz daha iyi çevrelemek istiyoruz ki evet. e, depem e, artı depremlerin yerini derinliğini çok daha sağlıklı bir şekilde belirleyelim. Bir de tabii mümkün oldukça da biraz daha düşük e, manaküsü altları kaydedersek daha da fazla bilgi elde etmiş evet. olabiliriz. Evet. evet. E aynı zamanda şeyle merak edeceğiz mesela artı depremlerin zaman içinde ne şekilde sihir gösterdiğini. Çünkü bunlar artı deprem aktivitesi zaman zaman azalıyor, zaman zaman artıyor. Ve ee mesela her büyük depremden sonra ee mutlaka bir birim daha düşük evet. artı deprem olmaktadır. Yani en büyük artı depremin büyüklüğü e işte bu depremde mesela 5.5-5.6 civarında bir deprem olabilir. E, dolayısıyla e, belki onun ipuçları, e, yani onunla ilgili bazı bilgiler yakalamak üzere aslında. Ya. Bir evet. Bir kurmak istiyoruz. Evet. Bakalım. Hocam neden da, iki tane daha e, cihaz yerleştiriyorsunuz? şey Alana genişletebilmek evet. için mi? E, şu, evet. Şimdi biliyorsunuz e, Depen, Gekova Körfez'ine meydana geldi. Evet. E, Depen bölgesinin kuzeyi Anadolu kısmında aslında yeterince istasyonumuz var. E, Deprenin güney tarafı ise e, Datça Yarımadası aslında çok güzel Yani Datça Adası'nın uzantısına baktığımız zaman e, mesela Datça Adası'nın ucuna zaten orta kısmında bir tane istasyonumuz var. Bir tane de biraz daha doğu kısmına doğru istasyon yerleştirirsek o zaman e, deprem bölgesi yani arçi deprem aktivitesinin olduğu bölgeyi çizgi çevrelenir olacağız. Ve evet. depremlerin e, yerini çok daha sağlıklı bir şekilde belirlemek evet hocam bir sorum daha var şimdi bu denizde evet. gerçekleşen bir deprem aynı zamanda denizde de e, bazı cihazlar yerleştirmeyi düşünüyor musunuz veya soruyu bir başka e, şekilde de sorabilirim denize yerleştirmenin de yararları olur mu acaba ya, mutlaka evet çok çok faydası olur ancak e, tabi Pandil Arasethanesi e, son Dört yıldır Japonlarla biliyorsunuz Marmara Denizinde deniz gibi sonograflar yerleştirdik. Evet. Kuzen doğrayı inceliyoruz. Yani bu radyo programında da hatırlarsanız evet, bu konu evet. konuşmuştuk. Evet hocam. Bir şekilde. E, Al ait bu deniz gibi sonografları Marmara Denizinde çalışmaktadır. E, tabii önümüzdeki yıl bu proje tamamlanacak ve proje tamamlandıktan sonra e, bu 10 tane denizli bir sismografı Kandilir Aslanesinin e, tarafından çalıştıracaktır. Ve bundan sonraki çalışmalarımız aslında amaç o. Yani Akdeniz, Ege, Karadeniz ve meydana gelen depremleri de çok daha ayrıntılı çalışabilmemiz için denizlibine bu sismografları yerleştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Ama şu an tabii mümkün değil çünkü şu an cihazlar Marmara Denizinin dibinde çalışıyor. Evet, aslında afak bu konuda bir bütçe ayırsa tabii ki bu cihazları çoğaltmak mümkün olabilir ve Marmara Denizinden çıkartmak yerine Ege'ye yenilerini koymak da mümkün olabilir, değil mi hocam? Tabii yani evet, deniz gibi çalışmalar aslında yeni yeni başlıyor dediğimiz anlamıyla. Aslında dünyada da öyle. Bu deniz gibi ismografları son yıllarda geliştirmeye başlandı. Ve e, bütün dünyada Yani yeni yeni e, Bu konuda gidiği çalışmalar Yapılmaktadır. Tabi bu konuda Japon Bizim adavların da dünyada e, Lider sayılabilir yani Gerçekten e, çok güzel Enteresan çalışmalar e, Sonuçlar elde edilmektedir. Nitekim her ne kadar 99 depremlerinden sonra Marmara Denizi'ni Çok ayrıntılı çalıştık da Kuzey çok iyi biliyor desek de Yani son e, işte 17 18 yıldan beri yapılan çalışmalara rağmen bu deniz sitemograflarından e, elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten bu Kuşayan Ofay hakkında çok daha e, ayrıntılı e, bilgiler ortaya çıkardı. Bunu görüyoruz yani. Demek ki yani çalışmanın sonu yok yani. Evet çalışmanın yani, sonu yok. Doğru. Denizli'nde Kuşayan Denizli Ofay'ın çalıştık bitti diye bir yolan yok. Yani, her gün yeni teknolojide gelişmeler meydana gelmektedir. Verileme için yeni yöntemler gelişmektedir. Ve bunları kullanarak biz doğayı çok çok daha iyi anlayabiliyoruz diyebilirim. Evet. Evet hocam. Ali Pınar çok teşekkür ederiz. Seni böyle yolda evet. e, yakaladık e, ve yorduk. Çok teşekkür ederiz. Bodrum'daki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun hocam. Çok, çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ederim. Iyi yayınlar. Sağ İlginç olun. Ederim. Çok teşekkürler efendim. Evet. Bu depremle ilgili iki görüş... Var. Ee, tabii ki uzmanların görüşlerinin dışında hmm. bir e, gayrimenkulcülerin görüşleri var. Onlar diyorlar ki e, Bodrum'u zaten yüzde 99 depreme öncesi e, yapılmıştır, inşa edilmiştir. E, 200 bin e, konuttan 100 bin tanesi zaten yanlış imar planlarıyla yapıldı o nedenle 99 depreminden sonra inşa edenler iyi midir mi? İyidir diyor Evet o nereden evet. çıkıyor böyle bir bilgi bu o noktada bir Tabii. araya gireyim lütfen bir, bir, Tabii yapılan klasik bir yanlışı evet. e, hatırlatayım istedim ki bu yanlışı Sayın başbakanımız da geçen gün yaptı. bizim 97 yönetmeyliğini 99 depreminden sonra çıkardığımızı düşünüyor herkes Başbakan da geçen gün 99 depreminden sonra yapılan şey yeni deprem yönetmeliğine göre yapı evet. yapıldığı için binaların çoğu Bodrum'da bir şey olmadığı gibi bir şey çıkarttı. Açıklama yaptı. Yani bu, bu, burada iki, iki konu da tartışma konusu. Ee, bir kere dediğim gibi... Yönetmelik 99'dan sonra çıkmadı. 97 yani ve 2007. 90 99 depreminden ders aldık da çıkardık değil. Ondan evet. çok öncesinde bitmişti. 97'de yayınlandı. 98'de yürürlüğe girdi. Evet. 98, Yap, 1 Ocak'ta Yapı denetim girdi ya devreye. 99'dan sonra onu da düşünüyor herhalde arka şey, planda insanlar. Argun Bey, daha ziyade şu oldu. Bakın hatırlarsanız o dönemde 1998'den neredeyse depreme kadar olan bir, bir, senedir, buçuk, bir, bir buçuk, buçuk yılda senedir. Türkiye ekonomik bunalım içindeydi. İnşaat piyasası durmuş, durmuş bir. vaziyetteydi. Hakikaten hiç neredeyse inşaat yapılmıyordu. Dolayısıyla Hı -hı. uygulanmadı yönetmelik. Yani <gülüyor> mesele <gülüyor> odur. Evet. Ayrıca tabii ki 2007 e, yönetmeliğinden sonra yapılan binalar konusunda da kaygılarımız mevcut. Çok, çok, çok güvenilir diyebilecek Vallahi, cesaret de değiliz ben, değil mi hocam? Yani biraz ihtiyatlı olsa da yine de şunu söylemek zorundayım. Yani bu Bodrum'da bu hasarın olmaması tabii çok iyi bir şey. Ama bu demin dediğim gibi büyük ölçüde depremin çok büyük ivmeler yaratmamış olması. olması. Yani, yoksa binaların çok iyi davrandığından değil. Evet. Ben o kanaatteyim. Biraz daha büyük bir deprem olsaydı, büyük deprem en azından 0.300 hatta üstünde yerinleri <gülüyor> üretirdi. 0, üretirdi. O zaman bunlar dayanır mıydı, dayanmaz mıydı? O zaman görürdük. Yani evet. Yani burada çünkü bu genellikle bir şey var. Yani 99 depreminden sonra da adam İstanbul'da diyor benim binam benim benim binam hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı diyor. Bu kadar. Yani bakın benim binam iyi diyor. Yani Herhangi bir deprem bu. Şimdi deprem küçük mü, büyük mü, uzak mı, yakın mı? Hiç böyle bir şeyimiz yok. E bu depremde bir şey olmadı. Çok iyi. Yani bundan memnun olduk tabii. Ama yani daha büyük bir depremde Bodrum'a, bütün yapılara güveniriz diye bir sonuç çıkarmak bundan çok, mümkün değil, yanlış evet. oluyor. Evet. İşte müteahhitler ve gayrimenkul şirketi sahipleri de diyorlar ki yüz bin tanesi Sıkıntılıdır. Ve bu işte yedi buçuk bir rakam da belirlenmiş hocam. Yedi buçuk milyar liralık bir bütçe gerekir diyor. Şimdi gayrimenkulcüler böyle yaklaşıyor. Bodrum Belediye Başkanı ise diyor ki yaşanan deprem gösterdi ki depreme en dayanıklı evler Bodrum'da çıktı. Bodrum'da çok eskiden yapılan evler de ayakta kaldı. Fakat Bodrum'da özellikle çok önceden yapılmış toplu konutlar var. Burada atıl durumda olan evlerin sahipleri senede bir kez 10 gün tatile geliyor. Bu konutların yerine butik otel ve arkasında rezidans projeleri yapılması gerekiyor. Belediye Başkanı da Bodrum depremiyle ilgili böyle bir yorum yapıyor. Rezidansçı olmuş. Şimdi yani. arkadaşlarım bana telefon açtılar ve sordular hocam. Sanki uzmanmışım gibi. <gülüyor> Biz ne yapalım? Bodrum'u terk edip İstanbul'a gelelim Dedim ki yani İstanbul deprem... Bodrum olmadı. bırakılır mı <gülüyor> Allah'ını severseniz? Türkiye'nin en güzel yeri. Yani herkes oraya gidiyor. Havası, suyu. Evet. Ortamı Hemen dışarı da mümkün değil <gülüyor> mi? Türkiye'nin her yerinde Bodrum kadar deprem riski Çok var. Kısa bir İstanbul, tavsiyede... İstanbul daha az riskli değil yani. Çok kısa bir tavsiyede bulunabilir miyiz? Basit bir gözden geçirme mümkün müdür? Ee, oturmakta oldukları evler, yapılarda böyle bir kontrol mümkün müdür hocam? Allah tabii iki açıdan bakılabilir. Bir, bir kere yani gözlem yapılabilir aslında. Evet. Belki bazı binalarda bir çatlak, uzman gözleminden bahsediyoruz. Çatlaklar oluşmuş olabilir. Yani sıva çatlağı mıdır? Taşıyıcı, taşıyıcı mıdır? Taşıyıcı sistemde de kılcal çatlaklar da olabilir ama bunu herkes göremez. Yani uzman <gülüyor> bir mühendisin bakması lazım. Ee, ama çok büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben daha önce konuştuğumuz gibi bundan birim adamlarının ...dersler çıkaracağım Şimdi Orada tipik yapı tipleri var zaten. Onlardan belli bir popülasyonu seçip... ...biz böyle şeyleri... ...mesela Bolu'da yaptık. Anketleyip. Yani, hayır. Mesela Bolu'da ben bir doktor öğrencime... 120 tane binayı... ...çok detaylı bir biçimde inceledim. Oradan bayağı... Raport, sonuçlar mantıklı, mantıklı bir sonuçlar ha, çıkardık yani. Orada benzer şeyler... Şimdi elimizde çok data var burada. bu Biraz önce ne ettiğimiz datalar... Hakikaten evet siz de çok heyecanlıydınız. Çok kıymetli tatamları. Yani balık <gülüyor> Ali Panar'ın balık dediği bu açıdan da doğru. Bunları değerlendirmek lazım. Bunlarla değerlendirilince belki de Bodrum'daki bir çok iyi olmayan binaların da niye dayanabildikleri bu depreme ortaya çıkar. Analizle çıkar. Evet, evet. Çok çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Argun sana da çok teşekkürler. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da. Bu hafta Altın Saatler programında telefonla bağlantı kurduğumuz iki konuğumuz vardı. Profesör Doktor Haluk Özener ve Profesör Doktor Ali Pınar. Ayrıca programı Nuray Aydınoğlu hocamız ve Argun Yumla birlikte sunduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.